53R, Rize Haber ve Havadis Sitesi Köşe Yazısı Yeni bir milli kimlik arayanlar boy boylasın soy soylasın. Eskiden kafa kağıdı da denilen hüviyet cüzdanını, kimliğini, kaybedenler, gazetelerde ilan vermek zorunda kalır, ancak ondan sonra elinde olmayan kimliğinden dolayı doğacak olumsuzluklardan sorumsuz olur ve yenisini çıkarmak için hak bulurdu. Kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür diye üçüncü şahıslar, eş, dost, şirket ve devlet haberdar edilirdi. Dikkat çeken husus, yenilenecek kimliğin yine aynı bilgileri içeriyor olmasıdır. Demek ki haymat değilseniz, vatandaşı olduğunuz devletin nüfus kayıtlarındaki bilgilerinize dayanılarak benzer tescilli belgeyi alırsınız, başka ayrıksı bir düzenlemenin konusu, öznesi olmazsınız. Şimdi nereden üflenip geldiği de belli olan bu konuda süflörlüğe mikrofon olmuş belirli kişiler, döne döne, ısıtıp ısıtıp önümüze aynı yemekleri servis etme ısrarla devam ediyorlar. Bu absurt konuyu, büyütülen yeni ittifakların bileşenlerini konsolide etmek ve ortak amaç peşinde koşturmak için mal bulmuş mağribi gibi kullanıyorlar. Görülmesi gereken odur ki, etkisizleştirilmiş Türk'ten Türksüzleştirilmiş bir ülkeye doğru, yeni bir kimlik inşası ile yol almaktayız. Bu yeni bir milli kimlik oluşturma ihtiyacını DBB'ye söylettiler, RT ağzından da, bizim üst kimliğimiz, Müslümanlıktır, diyerek belirginleştirmeye başladılar. Yanı başımızda İran İslam Devleti'ni kimlerin yıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bizim de konfederal İslam devleti olabileceğimiz masalını bize anlatmaya çalışanlar, cehennemimizin iniş basamaklarına taş döşemeye başlamışlardır. Samim Oyseler, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 400 kilise, havra ve sinagogun için finanse ettiklerini, azınlık vakıflarının hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde belirlenmiş statülerine rağmen niçin milyarlar dolarlık mallarını yeni haklarla devlet kaynaklarından teslim ettiğimizi Türk milletine açıklayabilmelidirler. Türk vatandaşlarının yoksullaşmasının bir sebebi de bu savruk icraatlardır. Türkiye'de Türk etkisizleşirse, daha ilerisi Türkiye Türksüzleştirilirse, Türkiye'de Müslüman da, İslam da kalmaz, kaos olur, karmaşa olur, kavga olur, yeniden çalkalanma ve bölünme olur. Bu konuda değil hıyanet, değil hata, aymazlık, gaflet bile affedilemez. Türkiye, bütün Türklüğün kalesi, bütün Müslümanların savunucusu ve bütün insanlığın örnek kurtarıcısı olma bilincini ıskalayamaz. Hakikat, hangi yönden ve hangi gözlükte, kim tarafından gözlenirse gözlensin, kendisini belli eder. Esas sorun, durumu ortak şekilde görüp değerlendirebilenlerin ortak doğru eylemi ortaya koymakta ayrışmak için yarışabilecek yanlışlık sergilemeleridir. Bu ülkenin sağ, sol, liberal, demokrat, gelişmeci, aydınlanmacı, özgürlükçü, seküler, muhafazakar olmak gibi keskin çizgilere sahip birey ve toplulukları yoktur, işbirlikçi aymazları, özverili yurtseverleri, çıkarını milleti için öteleyen dürüst vatandaşları vardır. Elzem ve önemli olan uyanıklık, her çeşit sosyal, kültürel, akademik ve siyasi örgütlenmenin önünde İran'daki gibi Mossad mensuplarının bulundurulmamasıdır. Gerisinin toparlanması, çorap sökü kadar kolaydır. Biziz, biriz, birlikteyiz diyebilen herkeste her şeyimizi töre ve inancımız gereği hakça ve hakkaniyetle paylaşabiliriz, ama onların dünün Osmanlı yapısındaki unsurlar gibi ayrıcalıklara boğulmasına razı olamayız. Gündemimiz yeni anayasa ve yeni milli kimlik belirlenmesi değildir. Kaldı ki mevcut anayasaya bağlı kalacaklarına yemin ederek vekillik kazanmış muhteremler, Türk milleti adına yeni anayasa yapmak hakkına sahip olamazlar. Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türk dünyası ile dünya gücü olmaya açılacak bir atılımın öznesi olmaya bu kadar yaklaşmışken, ne yazık ki kendi öz vatanı olan Türkiye, kendi iç cephesi içinde zayıflatılan ve paramparça etnisite dal kabuklukları için kotarılan bütünleştirici Türkiye karşı tehlikeli açılım ile önceden baltalanmak istenmektedir. Bu durumu çok dikkatli şekilde görmeli, ikna yoluyla yumuşakça önlemeli ve hem bölgesel hem de küresel sıçrama yapmamızın önündeki engelleri birer birer el ile kaldırmalıyız. Aklın, mantığın, inancımızın, tarihimizin ve geleceğimizin emrettiği şey, bu parlak hakikattır. Dileyen soy kütüne tekrar dönsün. Bir de korkut gibi, boy boylasın soy soylasın. Ortak Türklük şerefini kabul etmeyenlere anlatacak hiçbir bilgimiz yarar sağlayamaz. Olmayana ergi yöntemini zaman zaman test veya aşı yaparcasına çok cesur şekilde zevahiri kurtarmak için kullanan hırslı, yetersiz siyasetçilere de yaradan akıl sağlığı bağışlasın. Bahattin Karagöz